İlişki terapisti en başta ilişki, evlilik ve aile konularında sağduyu sahibi olmalıdır. Kendisi de sağlıklı ilişkiler kurabilen bir birey olmalıdır. Aynı zamanda da ilişki terapileri yani aile, evlilik ve çift terapileri konularında kabul gören bilimsel teorileri bilen, terapilerin yöntemlerini uygulayabilen bir uzman olmalıdır. Bunları bilerek ve uygulayarak kendisine başvuran çiftlere yardımcı olabilecektir. Terapistin amacı, sadece davranış değişikliği yaratıp, çiftin birbirine düzgün davranmasını sağlamak değildir. Asıl amaç, ilişkide yer alan gerçek sorunları tespit etmek, bunların bulunmasına yardım etmek, aynı şekilde yeni düşünme biçimlerini, yeni yorumları ve yeni anlamların keşfedilmesine yardım etmektir.